...Mehveş Evin ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan... ...Ekonomi Ekoloji Programı'ndan... ...herkese merhabalar. Günaydın. Tekrar e, bir takım iç karartıcı... ...çevre ekoloji... <gülüyor> haberleri ...hangi birini... E, ...setsek hangi birini konuşsak diye de... E, tartışıyoruz. Çünkü e, gündem yoğun... ...ama çevre gündemi de çok yoğun. Çok yoğun, evet... E, Fakat gözden çok kritik. kaçan hmm. e, haberler bile oluyor aslında ee, ama tabi daha um, ne diyelim daha geniş kitleleri aslında bütün Türkiye'yi bütün Türkiye'yi bile değil belki aslında çevresindeki ülkeleri bile bütün çok yakından bütün Akdeniz havzasını ilgilendiren bir konuyu konuşacağız şimdi tabi aşağı yukarı biz bu konuyu e, yani son 30 yılın belki konusu ama tabi e, AKP iktidarları döneminde daha yoğun bir şekilde konuşmaya başladık aşağı yukarı 2010 yılından bu yana Akkuyu nükleer santralı ile ilgili pek çok e, Konu konuşuldu Tabii biz bizde programlarımızda Sık sık bu konuya yer verdik Şimdi Şöyle kısaca bir özetleyelim Ondan sonra zaten bu işin uzmanına Bırakacağız sözü Akkuyunükler santrali ile ilgili son derece tartışmalı, eleştirel, pek çok pek çok açıdan e, eksikleri olan bir ÇED raporu e, çıkmıştı daha evvel ve o ÇED raporuna e, çeşitli kurumlar, kuruluşlar ve vatandaşlar itiraz ettiler, e, dava açtılar bu ÇED e, raporunun iptali için. Ve bu ÇED raporunun incelemesiyle ilgili olarak bir bilirkişi heyeti tespit edildi. Temmuz ayında iki günlük bir e, heyet incelemelerde bulundu. Büyük Eceli ve yöresinde tam nükleer santralın yapılacağı Fakat noktada. Fakat ne oldu sonra? Darbe girişimi oldu. oldu. Ve o bilirkişi heyetindeki... Kişilerden, kişilerden bir tanesi, bir tanesi de evet. e, KKK ile ihraç edildi İhraç edilince tekrardan bir bilirkişi Aralık ayında evet. heyetinin toplanmasına e, karar, karar verildi edildi. Ve sonuç olarak rapor çıktı evet. şimdi rapor tabii yani aslında özetle söyleyecek olursak biraz ÇED raporunu olumlamak için yazılmış bir bilirkişi heyeti bile bilirkişi heyeti raporu bile diyebiliriz. Şimdi tabii bu meselenin uzmanı bütün detaylar onda avukat Arif Ali Canga ile konuşacağız Arif hattımızda sanıyorum. İyi yayınlar, günaydınlar. Günaydınlar. Başka, başka, ki, başka kim var bilmiyorum sizce de. İkimiz varız, Mehveş evet. ve ben varız. Me Me Mehveş merhaba, nasıl Merhabalar, ]sınız? merhabalar Arif Bey. Ee, siz zaten e, avukatısınız, yani bu davanın bütün detaylarına da hakimsiniz. Ee, nedir? Yani bu raporla ilgili e, öncelikle öne çıkan ve hani sorunlu diyebileceğimiz hatta skandal diyebileceğimiz bir takım meseleler var. Onları sizinle bir konuşmak istiyoruz. Nedir öncelikle e, sizin dikkatinizi çekenler? Şimdi öncelikle e, rapordaki bilimsel e, tespitlerin ve değerlendirmelerin e, itirazı ve ona ilişkin eleştirileri bu işin uzmanı olan. Hoca aramız hazırlıyor. O konuda çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ahkam kesmek istemiyorum. Ancak şunu söyleyebilirim. Ben 24 yıllık avukatım ve 24 yıllık avukatlık hayatımda en çok yaptığım gördüğüm davalar toplumsal davalar ve bu davalar. Yani bu davalarla biraz avukatlık mesleğine mesleğime anlam kastığımı düşünüyorum. Ancak şunu söyleyebilirim. Ben böyle bir rapor görmedim. Çünkü ee, çok sayıda dosya var, dava dosyası var, çok sayıda davacı var. Dava konusu aynı olsa bile davacıların niteliği, davacıların sıfatı ve davacının ileri sürdüğü itirazlar ve davadaki e, ehliyet tartışması vesaire e, nedenlerden dolayı tüm dosyaların, e, dosyalar için tek rapor düzenlenmesi bu şu aykırı. Hmm. Her evet. dosyacının soru hazırlanması lazım. Hmm. Biri işler hmm. toptancı bir şekilde bütün e, davacıların isimlerini, bütün dosya numaralarını yazmışlar. Bütün hmm. davacıların itirazlarını yazmışlar. Buna karşılık e, Çevre Bakanlığı'nın cevabını ve e, katılan şirketin cevabını yazmışlar. E, ve bununla da yetinmemişler. E, zahmet buyurmuşlar. E, iç hukuk ve e, uluslararası hukuk boyutunu aktarmışlar. E, son e, 208 sayfalık raporun son yaklaşık olarak 20 sayfalık kısmında da kendi uzmanlık alanlarına göre değerlendirme yapmışlar. Aslında rapor 208 sayfa değil, 20 sayfa hilemediniz o sayfalık bir rapor aslında. Peki böyle bir usul yani, var mı Arif Bey? Yani hukuki yani, açıdan e, böyle bir bilir kişi raporunda e, hukuki değerlendirmelerin yapılması normal bir şey mi? Yani? Normal değil yasak. Uh -huh yasak. Bir teknik uzman, bir için kendi uzmanlığı dışında görüş bildirmesi, bilirkişilik kurumuna müessesine aykırı hukuki görüş bildirmesi yasak. Çünkü Hı -hı. hukuki görüş hukuki değerlendirme mahkemenin işidir. Eğer bilirkişiler hukuki değerlendirme yapıp davanın sonucuna gideceklerse mahkemelere ne gerek vardır? O nedenle yasak iş yapmış bilirkişiler. Şöyle bitiyor cümle. Bir kişinin kuracağı cümle değil. Şehre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen bir 12 2014 tarihli şu sayılı cet olumlu kararı idari işleminin iptalini gerektirecek bir bulunmadığı sonuç ve kararına varmış. E, bitirmiş bir ikisine davayı bitirmiş. mahkemenin adına kararı vermiş. Yani. Evet. evet. Ya, bu açıkça hukuki yorum ve değerlendirme yapamaz yatan iddialidir. Bir ikisler o yatağı iddial etmişlerdir. Bunu vurgulamak istiyorum. Evet. Bir anlamda işlerini kendi işleri olmayan işlere karışmışlardır. Hı hı. Kendi e, uzmanlık alana ilişkin olan kısımlara ilişkin de e, gerçekten kendi uzmanlık alanlarını e, orada de, uzmanlık alanlarını e, orada gösterebilmişler Onu O, o, o işi işin uzmanlarına bırakıyorum. Ama ancak benim dikkatimi çeken birkaç nokta var. Evet. Onu paylaşmak istiyorum sizlerle ve dinleyicilerle. E, şimdi e, diyor ki bir kişi e, raporunda Akku'yu nükleer güç santralinin güvenli işletimi için uluslararası nükleer güvenlik, nükleer güvence denetimi ve nükleer emniyet usulü uygulamalarındaki kriterlere uyulmuştur demiş Nasıl uyulmuş belli değil. Çünkü Türkiye'nin bir kere Türkiye'nin bağlı olduğu Türkiye'nin imzası uluslararası mevzuatla Rusya'nın mevzuatı farklı. Yani şu anda aynı hukuk sistemi içinde bile değil. Bu uyum nasıl sağlanabilecek onun tartışmasını yapmışız. Eee keşif sırasında saatlerce tartışmasını yaptık. Dün göştük. Onları falan hiç umursamadan böyle soyut bir cümle kullanılmış. Evet. Yani Türkiye şunu mu öngörülüyor? Şanghay 5'ten girecek de orada e, hukukun değiştirecek. öyle mi uyumu sağlanacak? Yani böyle bir şey olamaz. Ya bu e, birazcık e, e, politik tercihleri göre, e, göre yapılmış bir değerlendirme. Evet. Ve, ve er ve e, hı hı. reaktörleri bu reaktörlerin e, denemesinin yapılmadığını e, baştan beri e, itirazını ileri sürüyoruz. Bir kişiler e, var diyor bunun denemesi ya vardır e, güvenlidir şeklinde bir soyut bir ifade kullanmışlar. Evet. Yani nerede var? E, Rusya'da e, var ama iki hafta sonra Rusya e, evet. yani işte Akkuyu'nun ikizi e, muadili olarak ifade edilen e, santral iki hafta sonra Rusya bu santrali kapatmak zorunda kaldı daha e, geçen yaz e, sanıyorum yakın zamanda e, kapatılmak zorunda kaldı yani sonuçta e, bir de e, senin söylediğin o hukuki değerlendirmeler kısmı 80-90 sayfa ondan sonra da herhalde e, raporun özeti dediğin e, sonuçta 20 sayfa olduğu için geri kalan kısımlarda da e, genel küresel enerji politikaları, Türkiye'nin enerji politikaları gibi e, yani hangi bilimsel e, bir belgelere, bulgulara dayandırıldığı da çok belli olmayan, hatta bazıları da çok eski kalmış bilgiler. E, böyle bir takım şeylere de girilmiş, değerlendirmelere de girilmiş ve herhalde rapor biraz şişirilmiş e, gösterilsin, evet, evet. hacimli dursun diye herhalde. Ha, zengin, dursun göstersin. zengin göstersin. <gülüyor> diye. Ayrıca raporun dışında karar verilmesin der gibi her her şeyi e, mahkeme kararı gibi yazılmış. Öyle bir hazırlık yapılmış. Evet. Yani bunun açıkçası şunu söyleyeyim bu bilikçilerin ürünü olamaz. Hmm. Bu e, hmm. bir, bir yerden hazırlanmış ve bilikçilere verilmiş bir kısmı Çünkü bir çünkü uzmanlığını uzmanlığı olmayan konular var. Evet. Kuki değerlendirme, hukuki, e, hatalar var. Hatalar bir tarafa ama bu değerleme bile aslında başlı başına e, bilikçilerin yapacağı bir işti. Bir Hazırlanmış gözüküyor o yönüyle. Hmm. Diğer yandan söylediğiniz gibi ee, elektrik enerjisi üretimi milli bir mesele olduğunu söylemişler. Yani bir kişinin e, teknik bir kişinin söz değil bu. Yani milli evet. meseleye evet. onlar karar vermeyecek evet. herhalde ama. Evet. Ee, ve de şöyle bir çelişki yok mu? Milli mesele ee nasıl milli mesele? Rusya yapacak. Bütün denetim onda. Her şey ona bağlı. Yani Rusya'nın Rusya'yı Takla ortakla biz tek ülke olduk da öyle tek milli millet olduk da öyle mi bu milli mesele haline mi geldi yani böyle bir çelişkiler de var kendi içinde. Evet. Eğer bunu önemsiyorsa eğer yani milli mesele olup olmadığını önemsiyorsa Rusya'nın orada nükleer santral yapmasıyla Türkiye'nin denetim Türkiye'nin denetimde olamazlığıyla oluşacak ulusal güvenliği değerlendirmesi gerekiyor. Madem o iş, işe girecek onu Hı. değerlendirmesi gerekiyor. Ama o da yok. O da yok. O, çünkü o, o da zaten bir iki bir iki bir konu. Evet. Çet raporu hazırlaması çet yönetmenine yönetmeliğine uyulduğu söyleniyor. Doğru değil. Hı -hı. Uyulmadı. Çet yönetmenlik, çet ciddi hatalar, ciddi ihlaller yapıldı. O yüzden çet yönetmeliği değişikliği yapıldı. Sırf e, Akku İnlik'te her çet belgesinin e, kılıfını hazırlamak için çet yönetmeliği yapıldı 2014 yılında. Yani bu, bu bu da bir, bir, bir gerçek. Bunu, hı hı. bunu yok sayarak nasıl bunu diyebilirsiniz? Evet. Başka bir şey daha var. Hı hı. Kendi için aslında kendi değerlendirmelerinde kendi sonuçları çelişen noktalar var. Örneğin depremsellik özellikle 5 Aralık'ta yaptığımız keşifte jeofizik mühendisliğinin yaptığımız keşifte en çok tartıştığımız konu onun uzmanlığı deprem olduğu için hı hı. depremselliğiydi. Ve yeni yeni e, bilimsel çalışmaya falan sunmuştuk diyor ki depremsellikle ilgili e, e, e, maddede sağ parametreleri raporu depremsellik o paylar e, sıvılaşma sıvlaşma vesaire gibi onların saha parametre raporunda yer alacağı yer aldığı e, ve e, yine e, tsunami tehlikesinin güvenlik analiz raporunda olduğu bu raporun Türkiye Atos Kurumu tarafından olaraktan sonra açıklanacağı yazıdı Evet Düşünebiliyor musunuz? Bir e, e, faaliyetin, bir projenin chat olumlu belgesinin e, tartışması yapılıyor. Hukuki değerlendirmesi yapılan, hukuki denetimi yapılan bir davada deprem depremselliğini ve tsunami tehlikesini tartışmıyoruz. Olacak Sanki şey gizli, değil. Gizli evet. bir dergiymiş gibi e, sağ parametre raporu e, güvenlik analiz raporu Türkiye Atamaniz Kurumu e, Kurumu'nun açıklamasından, onayından sonra açıklanacak gelmiş. E, o zaman bunları tartışmayacaksak, bunları değerlendirmeyeceksek nasıl bir chat e, belgesi olarak değerlendirilebiliyor bu? Evet. Yani bu bunu kendi oraya vurgulamış ama sonunda bunun bir eksiklik olduğunu, chat olmaya geçince eksiklik olduğunu, olmazsa olmaz olduğunu söyleyememişler. E, bir başka e, atık nakli biz... meselesi de evet, evet. mesela yok, yok değil mi? En Ona gelecek. İtir i̇tiraf da var. İtiraf cümlesi cümle var. Projede kullanmışlar aktif atıkların tamamen bertaraf edilebilecek bir Teknoloji tüm dünyada henüz mevcut değil. Hı -hı. Bir tespit Hı -hı. yapılıyor. Bu bir itiraz aslında. Biz de bunu evet. söylüyoruz. Hı -hı. ve e, Nükleer santralar için en büyük tehditin atıkları olduğunu patlamazsa bile e, tüm dünya için ciddi tehdit oluşturduğunu söylüyoruz. Bunu, bunu yazmışlar. E, bu, tüm dünyada yok zaten demişler. Evet. Atıklar nasıl muhafaza edileceği, nakledeceği e, yeteri derece düzenlenmiştir diyor. Hayır efendim chat raporunda öyle bir şey yok. Zaten... Chat raporunda da yok. Türkiye ile Rusya arasında yapılan sözleşmeler de yok. Evet, ÇED raporuna yönelik zaten yapılan en büyük eleştirilerden bir tanesi atıkların nasıl bertaraf edileceği ile ilgili kısımdı. Sanıyorum sen daha iyi bilirsin. ÇED raporunda bir veya iki ile geçiştirilmiş ve böyle yuvarlak cümlelerle değil mi? Evet. Bir takım ifadeler vardı. Yani ne oldu belli değil Rusya geri alacak falan gibi böyle bir takım açık manaları olan e, ifadelere yer verilmişti ve burada yine e, aslında bilirkişi raporunda da hiç buna e, neredeyse hiç atıf e, yapılmayıp bu konu yine göz ardı edilerek es geçilmiş gibi bir durum söz konusu. Tabii ki atıkları zaten e, soğuması için 10 yıl orada muhafaza etmek zorunda. Ya yani bu, <gülüyor> bu bu bu başta başına bir tehlike zaten. Ya yani bunun e, Dinleyicilerimizin bilmesi gerekiyor. Hı hı. Orada çıkacak atıkları 10 yıl orada muhafaza etmek zorundayız. Bir yere gönderemeyiz, bir şey yapamayız. Hı hı hı. Yani Rusya götürecek olsa bile hı. ve e, daha sonrası ne olacak belli değil. Çünkü neden belli değil? 10 yıl sonra Türkiye ile Rusya arasındaki politik ilişkilerin e, nasıl olacağı belli değil. Ya böyle bir böyle bir böyle belirsizlik var. Ya diyelim ki 10 yıl sonra bu süreç içinde. Ee, Rusya ile Türkiye arasında yeniden bir kriz olursa olursa Ne yapacağız biz O atıkları evet. nükleer, nükleer silah mı yapacağız o atıklardan Bu iddia da var, var, var evet. ee, Çünkü dünyada artık Bu işte haşir olanların Ciddi bir iddiası var Nükleer santraller Enerji ihtiyaç için yapılmaz İki nedenle yapılır Bir nükleer silah için yapılır İki yolsuzluk için yapılır Rüşvet için yapılır bu iddialar ciddi iddialardır, yaşanmış deneyimlerden çıkartılan iddialardır. Bunu, bunu da herkesin bilmesi gerekiyor. Diğer yandan e, kendi yine bazı e, tespitleri var aslında cilt e, raporun yetersiz olduğuna dair. E, İstersen bir ara verelim. Tabii, Aradan tabii. sonra o e, senin dikkat çekmek istediğin hususları konuşmaya devam edelim. Evet. J'ai retrouvé le sourire quand j'ai vu le bout du tunnel Où nous mènera ce jeu du mal et de la femelle Du mal et de la femelle On était tellement complices, on a brisé nos complexes Pour te faire comprendre, t'avais juste à lever le cible T'avais juste à lever le cible J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières fa de Ça fait mal de te faire mal Je n'ai jamais autant souffert Je n'ai jamais autant souffert Quand je t'ai mis la plague au toi Je me suis passé les bracelets. Pendant ce temps, le temps passe Et je subis tes balivernes Et je subis tes balivernes J'étais prêt à graver ton image À l'encre noire sous mes paupières Afin de te voir Même dans un sommeil éternel dans un sommeil, éternel. Même dans un sommeil éternel. Je 94.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji Programı'nda Akkuyu Nükleer Santralı'nın e, neredeyse skandal niteliğinde diyebileceğimiz Skandaldan hiç kurtulmuyor e, evet. Akkuyu. Bu arada yönetimine de Nükleer Santral yönetimine de Cüneyt Zapsu, Zapsu getirilmiş. Zapsu getirildi, evet. e, Olaylarına insan... kadar politik... Olduğuna dair bir gösterge. Evet. E, hattımızda da e, Avukat, Avukat, Arif Ali Cangı ile konuşuyoruz bu konuyu. Bu arada arada bize uyarılar geliyor. Şarkıları anons etmiyoruz diye e, çaldığımız şarkı Eski Tümem, Metrujim'den geldi. Onu da söylemiş olalım. E, Arif, ara vermeden evvel e, önemli bir konuya e, dikkat çekmek istemiştin. İstersen oradan devam edelim. Evet. Şimdi e, e, raporda Sağlık koro bandının sınırlarının tasarımı ve bandı çok vardı. E, koruma. çok önemli. Sağlık koruma hı hı. sağlık koruma bandı, e, bunun dokumentasyonun gerekçelendirilmesi gerektiği, bunun da Rusya'nın bir yönetmelik yönetmeliği gereğince gerekçelendirileceği yazıyor. Bu ne demek? Yani, yani şu şu demek, sağlık hı. koruma bandı e, chat raporunda e, belirli, belirli değil buna ilişkin e, alınması gereken önlemler gerekçeleri falan yok demek. Ya yani Rusya bu yönetmeleri ile hazırlayacak, Kendi ne zaman uygun hazırlayacak? gördüğü şekilde hazırlayacak. Evet, Biz sorumlu evet. olmayacağız anlamına geliyor. Yani, yani bu, ama bu ciddi bir Cet raporunda raporunun e, raporun en önemli bir eksikliği. Çünkü sağlık koruma bandı, e, gayri silah investiselerin e, de bulunması gereken bandır. Bu sağlık koruma bandının hmm. mesafesini belirleme e, Çet raporunun işidir. Daha sonra açılma değiştirme açma ve açma ruhsatı verilirken eğer ÇED'e tabi olan bir e, proje ise çet raporuna bakılır. Çet raporundaki sağlık koruma bandı uygulanır. Eğer ÇED'e hmm. e tabi bir proje değil ise e, ruhsatı verecek olan kurum sağlık koruma bandını belirler. Hmm. E, hey, heyetini oluşturur. Onun çevresinde etkileyeceği alanı belirler. Ona göre sağlık koruma bandı eee verirler. O sağlık koruma bandı şu anlama geliyor. Ee, o alanda insani faaliyetin orsadan kaldırılması, güvenlik sahası oluşturulması anlamına giriyor. Ee, diğer yandan e, bizim en büyük e, itirazlarımızdan bir tanesi ses işte raporuna ilişkin yıllık, yıllık radyoaktif salınım hesaplarının e, da ciddi hatalar olduğuna yönelik. Buna ilişkin ciddi bilimsel e, bilimsel ileri sürmüştük. Özellikle nükleer ee, fizikçi Hayrettin Kılıç Hoca'nın e, tespit ettiği ciddi hataları vardı. Hı hı. Bunları tek tek orada sıraladık. Ee, Hayrettin Hoca Amerika'dan kalktı geldi. Ricaımızı kırmadı. Orada anlattı. Evet. Ee, tek tek anlattığı halde bunlar hiç dikkat almamış. Sanki o hesaplamaya doğruymuş gibi seçilmiş es geçilmiş. Raporda e, raporun başka bir ilginç yönü daha. E, Biri kişiler e, herhalde e, işleri el vermemiş, yani rizyane rahatlamak için e, olumsuz, bazı olumsuzlukları, olası olumsuzluklar için de tavsiyelerde bulunmuşlar. E, örneğin, e, İstergiç Santral'ın deşarjının deniz sıcaklığına etkisi, deniz ekosistemine etkilerinin e, en aza indirgenmesi, ızgaralar, balık koruyucuları, kimyasal makyaj dozlaması gibi konularda, Bunların ayrıca projelendirilmesi gerekir demişler. Hmm. E şimdi chat raporunda projelendirilmeyen daha sonra kim projelendirecek bu projeyi nasıl denetlenecek? Chat raporu çünkü bir faaliyetin başlayabilmesi için, faaliyet için diğer izin verilebilmesi için, lisansın, üretim lisansını verilebilmesi için, açma ustasının verilebilmesi için ve diğer izinler için zorunlu olan bir izindir. O izin o orada ele almadığınız için şey daha sonra denetlenemez artık. Ne kamuoyunun denetiminde olur ne yargının denetiminde olur. Çünkü daha sonra yapılan bir takım raporlama işlemleri kesin bir icra olmadığı için idari yargının konusunu teşkil etmez. Diğer yandan Birkaç örnek daha. Deniz ortamını etkilediğini konusunda Akdeniz ülkelerinde kurulan, kurulu bulunan nükleer güç santrallarının tecrüvene yararlanılmaz gibi bir cümle kullanmışlar. Hmm. Şeyle, o santrallara bakın onların deneyimlerinden yararlanın Yi bir uyarıda bulunmuşlar. Deniz kaplumbağalarının ciret ciret yaşam alanlarının tespiti, türünün sürdürülebilir sağlanmasına önem verilmelidir demişler. İkalcide bu. Akdeniz ee, foklarıyla ilgili evet. de bir şey vardı evet. zannedersem, değil evet. mi? Evet, Akdeniz foklarını artık e, görmezden gelememişler. Beşpınar <gülüyor> Adası'ndaki yaşam alanlarının korunmasını gerekli hassasiyet gösterme. Üstelik e, bu e, inşaat aşamasında bile zarar görebileceği tespitini yaptıktan sonra hassasiyet gösterilmelidir hassas davranan e, folklara diyen bir rapor bu. Evet. O, bu tavsiyeler, hassas davranmak tavsiyeler... ne <gülüyor> demek oluyor Arif Bey? Yani <gülüyor> yani, folklara bakıp yani. ben yani. çok hassas duygular besleyebilirim. Yani. Falan. Öyle soyut kavramlar bunlar. Ya, yani, e, ya, diyorum ya bilimselliği birimsel, eksik olan sırf olumlu rapor vermek için biraz da kendilerini rahatlatmak için yazdıklar cümleler bunlar. Evet. korunması <gülüyor> için tedbirine alınmalıdır diye bir cümle var. <Gülüyor> ee, olası Veya anlı çevre etkilerin Önlenmesi için alınması gereken 16 kilometre yarı çaplı yapılması gereken Çevresi izlenim Raporda her ne denyse 10 kilometre Yapılmıştır. Eksiklikler ön güvenlik Analiz raporuna giderilmelidir demişler Yani evet. eksiklik bulmuşlar Bunu ön e, güvenlik analiz raporunda giderilir demişler Bir de güvenlik analiz raporu Sağ parametre raporu Kim denetleyecek Türkiye kurumunun tek başına onay vermesi denetlenmiş anlamına mı geliyor? Üstelik raporlar, bakınız, raporlar onaylanmadan sonra raporların iptali için olası davalarda idari yargının şu karar verme olasılığı var. Bu kesin cezai intikam işlem değildir. O yüzden dava konusu yapılamaz şekilde bir şey olumsuz sonuçta karşıma olasılığı var. Bunları bir bilmiyorlar mı sanki? Biliyorlar ama sırf eşlikleri biz belirtmiş olalım ee, vicdanen de hatırlayalım yarınla çocuklarımız sorunlarımız e, okuduğu zaman ha ya eksik adı belirtilmiş desinler işte, diye yazılmıştır ya bunu. ama baya satır ama. aralarında geçiyor değil mi Arif yani evet, evet. arayıp da böyle şey, iğneyle Ayıp kuyu kazar gibi çıkarmak gerekiyor e, ya süremiz daralıyor ama aslında ÇED raporuna yapılan en önemli eleştirilerden bir tanesi atık sorunuydu az evvel onu konuştuk bir de kaza riski karşısında e, nasıl tahliye edileceği ve buradan bundan kimin sorumlu tutulacağıyla ilgili mesele de e, çok önemliydi yani ÇED rapor raporunda yer almaması açısından. Bununla ilgili ne diyebilirsin acaba? O, bilirkişi raporunda ne var bununla ilgili? O yete, yeterli demişler sadece. Nasıl demişler? Yeterli, yeterli demişler. Yeterli. Yeterli. Yeterli, yeterli. yeterli önden var demişler. Ya onu tartışmasına hiç bilmemişler. O tartışmaya <gülüyor> girdiği zaman çıkılamayacağı ...videolar <gülüyor> sanıyorum. Evet. Ee, şunu söylemek istiyorum. Ee, kişilerden umarım dinleyenler de vardır. Birikiş keşke aslında ben e, orada ifade ettim söz aldığım zaman. Ve bir kısmını da başka davadan falan tanıyorum. Lütfen bu meseleyi kişisel mesele olarak almayınız. E, tepkilerimiz, eleştirilerimiz, sizin kişinizin yönelik değil. Ama bu, bu dava önemli bir dava. Bu dava e, Akdeniz Havzası'nın geleceği için, ülkenin geleceği için, dünyanın geleceği için, sorunlarımızın geleceği için önemli bir dava. E, e, bir taraftan e, dünya nükleer santralardan vazgeçerken bizim başımıza bir nükleer santral belası e, getiriliyor. Bunun ilişkin lütfen uzmanlık alanlarınız için değerlendirme yapmanız, eksik iş yapmayınız, siyasi iktidarın altını baskı altını hissetmeyiniz, toplumsal yani baskı altını hissetmeyiniz diye söylemiştim. Ama şu anda raporu gördüğüm zaman bu e, dileğimin hiçbirisinin dikkat almadığını görüyorum. Evet. Bu rapor doğrudan doğruya siyaseten e, yapılan tercihin e, mahkeme kararıyla tespitlenmesine yönelik bir kılıf adına bir rapordur. Ancak şunu da belirtmek istiyorum. Bu raporla bu dava bitmez. Evet. Bu dava, bu, bu raporla bu davayı davayı Danıştayon Dairesi davayı bitirse bile o dava yine bitmez. Hı hı hı. Bu iş o kadar kolay bir iş değildir. Kadar, kolay bitecek bir iş değildir. Kolay da ee, e, bitmesin zaten bitmesin. çünkü hepimizin hayatı, e, sağlığı. Gelecek kuşakların. Evet, evet, söz evet. konusu. Söz çok konusu. ciddi bir mesele, şakaya gelecek bir mesele ciddi. değil. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz, ediyoruz Erf verdiğim bilgiler için Arif. Umarız daha güzel akuyuyla ilgili daha güzel haberlerle tekrar e, burada. Bir cümle kullanmak tabi. Dinleyicilerimiz bu rapor olumsuz geldiği için bu davaya kaybettik duygusunda kapılmasınlar. Evet benim söylemlerimde falan olumsuz canlar falan algı yaratılabilir ama, çıkmış olabilir ama bu bir tespittir. E, bilim iş raporundaki yanlışlarının tespitidir, eleştirilerdir. Ancak son söylediğimizi bir kez daha tekrar ediyorum. Bu dava burada bitmiyor. Hı hı, Bitmeyecek hı. Bu Mücadele dava. devam dava, edecek. Evet devam edecek. Peki çok teşekkür, çok teşekkür ediyoruz Arif verdiğin bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Bu İyi hafta. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür, teşekkür değer, ederiz. İzlediğiniz de gelecek diliyorum. E evet, Umuyoruz, biz Umuyoruz hepimiz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ekonomi Ekoloji